Nahl suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın emri gelmiştir onu istemekte acele etmeyin Allah onların ortak koştuklarından yücedir ve uzaktır Allah kendi emri gereği benden başka ilah olmadığına dair kullarımı uyarın ve bana karşı muttaki olun diye melekleri kullarından dilediği kişiye ruh ile yani vahiy ile gönderir Allah gökleri ve yeri bir amaç ile yaratmıştır. Müşriklerin ortak koştuklarından yücedir. O insanı nutfeden yani zigottan yaratmıştır. Bir de bakarsın ki insan apaçık bir tartışmacı olmuş. Hayvanları da o yaratmıştır. Onlarda sizin için ısıtıcı şeyler ve birçok yarar vardır. Onların bir kısmından da yersiniz. Ayrıca onlarda sizin için akşam getirirken sabah salı verirken bir başka güzellik de vardır. Onlar yüklerinizi büyük güçlüklere katlanmadan ulaşamayacağınız şehirlere taşırlar. Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Kendilerine binmeniz ve güzel görüntü olsun diye atı, katırı ve eşeği de yaratmıştır. Allah henüz bilemediğiniz daha nice şeyler yaratmaktadır. Yolun doğrusunu göstermek yalnızca Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola elbette ulaştırırdı. Gökten sizin için suyu indiren O'dur. Ondan hem size içecek vardır, hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler vardır. Allah o su sayesinde sizin için ekin, zeytin, hurma, üzümler ve diğer meyvelerin hepsinden yetiştirmektedir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için bir delil vardır.'' O geceyi gündüzü güneşi ve ayı sizin için emre boyun eğdirmiştir. Yıldızlar da Allah'ın emri ile boyun eğdirilmiştir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için dersler vardır. Yerde sizin için rengarenk yarattıklarını da hizmetinize sunmuştur. Şüphesiz ki bunda da gerçeği hatırlayan bir toplum için bir delil vardır. Kendisinden taze et yani balık yemeniz ve içinden giyip takınacağınız bir süs eşyası çıkarmanız için denizi emrinize veren de odur gemilerin denizi yarıp orada gittiğini görürsün bu durum Allah'ın nimetlerinden aramanız ve şükretmeniz içindir sizi sarsması konusunda yer içinde ağır baskılar ayrıca gideceğiniz yerlere ulaşmanız için ırmaklar yollar ve işaretler yerleştirmiştir onlar yıldızlarla da yollarını yani yönlerini bulurlar Yaratan yaratamayan gibi olur mu hiç? Hala gerçekleri hatırlamıyor musunuz? Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız onu sayamazsınız Ve siz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir Allah gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir Allah'ın peşi sıra yalvardıkları putlar hiçbir şey yaratamazlar Çünkü onlar kendileri yaratılmaktadır Onlar ölülerdir, diriler değillerdir ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. İlahınız tek bir ilahtır. Fakat ahirete inanmayanlar var ya, onların kalpleri inkarcıdır Kendileri de kibirlenen kişilerdir. Hiç şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açıkladıklarını da bilir. O kibirlenenleri sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi dendiği zaman öncekilerin masallarını derler. Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşıyacak, ve bilgisizce saptırmakta oldukları kişilerin günahlarından bir kısmını da yükleneceklerdir Dikkat edin, yüklenecekleri şey ne kötüdür Elbette onlardan öncekiler de peygamberlere tuzak kurmuşlardı Sonunda Allah da onların temellerinden binalarına gelmiş, üstlerinden tavan da tepelerine çökmüştü Bu azap onlara fark edemedikleri bir yerden gelmişti Sonra Allah kıyamet gününde onları rezil edecek ve şöyle diyecektir. Kendileri hakkında müminlere düşman olduğunuz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar da şüphesiz ki bugün rezillik ve kötülük kafirleredir demiş olacaklardır. Melekler canlarını alırken kendilerine yazık eden kişiler biz hiçbir kötülük yapmıyorduk ki diyerek teslim olurlar. Melekler onlara şöyle diyeceklerdir. Hayır, Allah sizin yaptıklarınızı elbette çok iyi bilendir. İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarına girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Takvalı olanlara Rabbiniz ne indirdi dendiği zaman iyilik indirdi derler. Bu dünyada güzel davrananlara güzel karşılık vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Doğrusu muttakilerin yurdu ne güzeldir. O güzel yurt, Girecekleri, altlarından ırmaklar akan durmaya değer cennetlerdir. Onlar için orada diledikleri her şey vardır. Allah muttakilere işte böyle karşılık verecektir. Onlar meleklerin size selam olsun, yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık cennete girin diyerek tertemiz olarak canlarını aldığı kişilerdir. Kafirler ille de kendilerine meleklerin gelip karşılarına çıkmasını veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara haksızlık etmedi fakat onlar kendilerine yazık ediyorlardı. Sonunda yaptıklarının kötülükleri onlara ulaşmış ve alay etmiş oldukları şey onları çepeçevre kuşatmış olacaktır. Ortak koşanlar şöyle demişlerdi. Allah dileseydi biz de, babalarımız da onun peşi sıra başka şeylere tapmazdık. Onun peşi sıra yani ona rağmen hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Elçilere apaçık tebliğden başka ne düşer ki? Yemin olsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan yani azgınlık edenden kaçının diye emretmeleri için her ümmete bir elçi göndermiştik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola ulaştırmıştır. Bir kısmı da sapkınlığı hak etmişlerdi. Yeryüzünde dolaşın. Sonra yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Sen onların doğru yola ulaşmalarına çok düşkünlük göstersen de bil ki Allah saptırdığı yani sapkınlığını onayladığı kişiyi o dilemediği sürece doğru yola ulaştırmaz. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur. Onlar Allah'ın ölen kişiyi diriltemeyeceğine dair güçlü bir şekilde Allah'a yemin etmişlerdi. Aksine bu diriltme, onun bizzat kendisine ait kesin bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Hakkında anlaşmazlığa düştükleri şeyi onlara açıklaması ve kafir olanların da kendilerinin yalancılar olduklarını bilmeleri için Allah onları diriltecektir. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman, ona söyleyecek sözümüz sadece ''Ol'' dememizdir. Hemen olmaya başlar. Haksızlığa uğratıldıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Ahiretin ödülü elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Ödülü hak edenler sadece Rablerine güvenerek sabredenlerdir. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Apaçık delilleri ve ilahi kitapları bilmiyorsanız, zikir yani vahiy ehline sorun. Kendilerine indirilerini insanlara açıklaman, yani ilan etmen için ve düşünsünler diye sana da zikri, Kur'an'ı indirdik. Kötülük tuzakları kuranlar, Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmesinden, veya kendilerine bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmesinden güvende midirler? Veya onlar dönüp dolaşırlarken Allah'ın kendilerini yakalamasından güvende midirler? Onlar Allah'ı asla aciz bırakıcı değillerdir. Veya Allah'ın kendilerini bir korkuyla yakalamasından güvende midirler? Şüphesiz ki Rabbin çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi? Onların gölgeleri... Boyun eğerek Allah için secde eder durumda sağlardan ve sollardan döner. Göklerdeki, yerdeki canlılar ve melekler kibirlenmeyerek Allah için secde ederler. Melekler üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar. Allah şöyle demiştir. İki ilah edinmeyin. O yalnızca tek bir ilahtır. Yalnız benden, benim azabımdan korkun. Göklerde ve yerde ne varsa yalnızca ona aittir. Din de devamlı olarak yalnız onun içindir. Allah'tan başkasına karşı mı takvalı oluyorsunuz? Nimet olarak size ulaşan ne varsa hepsi Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız ona yalvarırsınız. Sonra da sizden o zararı giderdiğinde içinizden bir grup hemen rabblerine ortak koşarlar. Kendilerine verdiklerimize karşılık nankörlük etmeleri için öyle yaparlar. Bir süre daha yararlanın, ileride bileceksiniz. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizin bir kısmından mahiyetini bilemedikleri şeylere yani putlara pay ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun, iftira etmekte olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Onlar kızları Allah'a yakıştırıyorlar. Taşa o yücedir, beğendikleri de yani erkek çocukları da kendilerinin sanıyorlar. Onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı toplumdan gizlenir. Onu aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun yoksa onu toprağa mı gömsün? Dikkat edin, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür. Kötü örnekler ahirete inanmayanlar içindir. En yüce örnekler ise yalnızca Allah'a aittir. O güçlüdür, doğru hüküm verendir Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen hesaba çekseydi onun üzerinde yani yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı ancak onları belirlenmiş bir süreye kadar erteliyor ecelleri geldiği yani süreleri dolduğu zaman artık ne bir an geli kalır ne de ileri giderler kendilerinin hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a yakıştırıyorlar Dilleri de mahşerde en güzel ödülün kendilerinin olduğu yalanını yakıştırıyor. Şüphesiz ki onlar için sadece ateş vardır. Ve onlar şüphesiz ki ateşe terk edileceklerdir. Allah'a yemin olsun senden önceki ümmetlere de elçi göndermişizdir. Fakat şeytan onlara işlerini süslü göstermişti. İşte o şeytan bugün onların dostudur. Onlar için elem verici bir azap vardır. Biz bu kitabı sana ancak hakkında anlaşmazlığa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın, yani duyurasın ve inanan bir toplum için bir rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten su indirmiş ve onunla yeri ölümünden sonra diriltmiştir. Şüphesiz ki bunda dinleyen bir toplum için bir delil vardır. Şüphesiz ki hayvanlarda da sizin için ibret vardır. Size onların karınlarındaki atık, gübre ile kan arasından gelen, İçenlerin boğazından kolayca geçen saf bir süt içiriyoruz. Hurma ve üzümlerin ürünlerinden hem sarhoş edici şeyler hem de güzel gıdalar ediniyorsunuz. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için bir delil vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyedip bildirmişti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarına gir. Karınlarından renkleri çeşitli bir içecek yani bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için bir delil vardır. Sizi Allah yaratmıştır. Sonra sizi vefat ettirecektir. Bilgiliyken hiçbir şeyi bilmez hale gelsin diye sizden bazı kişiler ömrün en sıkıntılı çağına kadar yaşatılacaktır. Şüphesiz ki Allah İlendir, gücü yetendir. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kılmıştır. Farklı bol rızık verilenler rızıklarını ellerinin altındakilere verip de bu konuda kendilerini onlara eşit kılmazlar. Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorlar? Allah size kendi nefislerinizden eşler yaratmış. Eşlerinizden de sizin için çocuklar ve torunlar var etmiş. Ayrıca sizi temiz gıdalardan rızıklandırmıştır. Onlar Allah'ın nimetlerine nankörlük edip batıla mı inanıyorlar? Müşrikler Allah'ın peşi sıra kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık veremeyen ve hiçbir şeye güçleri yetmeyen şeylere tapıyorlar. Allah'a örnekler vermeyin. Şüphesiz ki Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasına ait bir köle ile Katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan hür bir kimseyi örnek vermektedir. Bunlar hiç eşit olurlar mı? Hamd Allah içindir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Allah şu iki adamı da örnek vermektedir. Onlardan biri dilsizdir. Hiçbir şey beceremez ve efendisine bir yüktür. Onu her nereye gönderse hiçbir hayır da getiremez. Bu kişiyle... Doğru yolda olarak adaleti emreden diğer kişi eşit olur mu hiç? Göklerin ve yerin gaybı yani bilinemeyeni yalnızca Allah'a aittir. O son saatin meydana gelme işi göz açıp kapama gibi hatta çok daha yakın bir zamanda gerçekleşecek olaydan başka bir şey değildir. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir. Allah siz hiçbir şey bilmezken sizi analarınızın karınlarından çıkarmış, Şükredesiniz diye size işitme duyusu gözler ve kalpler vermiştir. Göğün boşluğunda emre boyun eğdirilmiş olarak uçuşan kuşları görmezler mi? Onları orada Allah'tan başkası tutamaz. Şüphesiz ki bunda inanan bir toplum için dersler vardır. Allah size huzur yeri olarak evlerinizi yapma imkanı vermiştir. Sizin için hayvan derilerinden gerek yolculuğunuzda gerekse konaklama gününüzde kolayca taşıyabileceğiniz evler yani çadırlar, yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve ticaret malı yaratmıştır. Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler var etmiştir. Dağlardan da sizin için barınaklar yaratmıştır. Sizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak elbiseler, ve yine savaşta sizi koruyacak zırhlar yaratmıştır. İşte böylece Allah teslimiyet göstermeniz için üzerinize nimetini tamamlıyor. Yine de yüz çevirirlerse artık sana düşen görev ancak apaçık tebliğdir. Onlar Allah'ın nimetlerini bilirler sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirdir. Her ümmetten bir şahit gönderip getireceğimiz gün artık özür dilemeleri için kafir olanlara izin verilmez. Onların özür dilemeleri de istenmez. Haksızlık edenler azabı gördüklerinde artık onlardan azap hafifletilmez. Onlara bakılmaz da. Allah'a ortak koşanlar ortak koştuklarını mahşerde gördükleri zaman şöyle diyecekler. Rabbimiz işte bunlar senin peşin sıra yalvardığımız ortaklarımızdır. Ortaklar da diğerlerine ''Siz mutlaka yalancılarsınız'' diye laf atmış olacaklardır. Kafirler o gün Allah'a teslim olacaklar ve uydurmakta oldukları şeyler onlardan kaybolup gidecektir. Kafir olup insanları Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte bozgunculuk yapmaları sebebiyle onların azaplarını arttırdıkça arttıracağız. O gün kendilerinden her ümmete bir şahit gönderip getireceğiz. Seni de bunların üzerine şahit olarak getirmiş olacağız. Bu kitabı sana her şey için bir açıklama, Müslümanlar için de bir rehber, rahmet ve müjde olarak indirdik. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkinliği, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Gerçekleri hatırlayasınız diye size öğüt vermektedir. Antlaşma yaptığınız zaman, Allah'ın sözünü yerine getirin ve Allah'ı üzerinize şahit tutarak pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Şüphesiz ki Allah yapmakta olduğunuz şeyleri bilir. Bir toplum diğer bir toplumdan daha kabarık, daha güçlü, daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir bozgunculuk aracı edinerek ipliğini sağlamca büktükten sonra çözüp bozan kişiler gibi olmayın. Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Hakkında anlaşmazlığa düşmekte olduğunuz şeyi kıyamet gününde mutlaka size açıklayacaktır. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat Allah dileyeni layık gördüğünü saptırır. Yani sapkınlığını onaylar, dileyeni layık gördüğünü de doğru yola ulaştırır. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız. Yeminlerinizi aranızda aldatma sebebi edinmeyin. Aksi halde sağlam bastıktan sonra ayaklarınız kayar da insanları Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle kötülüğü tadarsınız. Sizin için ahirette de büyük bir azap vardır. Allah'ın sözünü az bir değere satmayın. Gerçeği biliyorsanız şüphesiz ki Allah katındaki sevap sizin için hayırlı olandır. Sizin yanınızdaki dünya malı tükenir. Allah katındakiler ise kalıcıdır. Sabredenlere elbette yapmış olduklarının en güzeliyle ödüllerini vereceğiz. Erkek veya kadın kim mümin olarak iyi işler yaparsa onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatacağız. Ödüllerini de elbette yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Kur'an'ı okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki iman edip yalnız Rablerine güvenenler üzerinde şeytanın hiçbir hakimiyeti yoktur. Onun hakimiyeti kendisini dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti değiştirdiğimiz zaman ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilendir. Sen ancak bir iftiracısın dediler. Hayır onların çoğu gerçeği bilmezler. 2. Kutsal ruh o Kur'an'ı iman edenlere güç vermek için Müslümanlara rehber ve müjde olarak Rabbinin katından bir amaç ile indirmiştir. Yemin olsun ki biz onların onu yani Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. İtham ettikleri şahsın dili yabancıdır. Oysa bu Kur'an apaçık bir Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar var ya Allah onları doğru yola ulaştırmaz onlar için elem verici bir azap vardır. Gerçekte sadece yalan uyduranlar Allah'ın ayetlerine inanmayanlardır. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse, kalbi iman ile dolu olduğu halde inkara zorlanan kişi hariç. Fakat kim kalbini inkara açarsa işte Allah'ın öfkesi bunlaradır. Onlar için büyük bir azap vardır. Bu azap onların dünya hayatını ahirete tercih etmeleri ve Allah'ın kafirler topluluğunu doğru yola ulaştırmaması nedeniyledir. İşte onlar kalplerini, işitme duyusunu ve gözlerini Allah'ın mühürlediği kişilerdir. Onlar habersizmiş gibi davrananların ta kendileridir. Şüphesiz ki onlar ahirette kaybedenlerin de ta kendileridir. Sonra şüphesiz ki Rabbin, Eziyete uğratıldıktan sonra hicret edip ardından da sabrederek cihad edenlerin yani fedakarlık yapanların yardımcısıdır. Bunlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. O gün herkes kendi canını savunmak yani azaptan kurtarmak için uğraşmak üzere huzura gelecektir. Herkese yaptığının tam karşılığı ödenecektir. Onlara haksızlık edilmeyecektir. Allah güvenli huzurlu olan, rızkı her yerden bol bol gelen bir şehir halkını örnek vermektedir. Sonra onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etmişler, Allah da onlara yaptıkları yüzünden açlık ve korku sıkıntısını tattırmıştı. Yemin olsun ki kendi işlerinden onlara elçi gelmişti de onu yalanlamışlardı. Onlar haksızlık ederlerken azap onları yakalamıştı. Allah'ın size verdiği rızıktan temiz, helal olarak yiyin. Gerçekten yalnız O'na ibadet ediyorsanız Allah'ın nimetlerine şükredin. Allah size özellikle leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanların etini haram kılmıştır. Ancak azgınlık yapmayacak ve sınırı aşmayacak şekilde kim bunlardan yemek zorunda kalırsa bilsin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak şu helaldir. Şu da haramdır demeyin. Sonunda Allah'a yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a yalan uyduranlar kurtulamazlar. Kazandıkları az bir menfaattir. Onlar için elem verici bir azap vardır. Sana daha önce anlattıklarımızı Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara haksızlık etmedik. Fakat onlar kendilerine yazık ediyorlardı. Sonra şüphesiz ki Rabbin cahillik sebebiyle kötülük yapan... Sonra da bunun ardından tevbe edip kendilerini düzeltenleri bağışlayacaktır. Şüphesiz ki tevbe ettikten sonra Rabbin elbette çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Şüphesiz ki İbrahim Hanif yani Allah'ı birleyen, Allah'a itaat eden tek başına bir ümmetti. Ortak koşanlardan değildi. Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Allah onu seçmiş ve doğru yola ulaştırmıştı. Ona dünyada güzellik vermiştik. Şüphesiz ki o ahirette de iyilerden olacaktır. Sonra da sana hanif yani Allah'ı birleyen olarak İbrahim'in milletine uy. O müşriklerden değildi diye vahyetmiştik. Cumartesi yasağı ancak onda anlaşmazlığa düşenlere gerekli kılınmıştı. Şüphesiz ki Rabbin çelişkiye düştükleri şey hakkında kıyamet günü aralarında hükmedecektir. Sen Rabbinin yoluna hikmetle, yani doğru hükümlerle, güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz ki Rabbin, evet yalnızca o kendi yolundan kimin saptığını iyi bilendir. Ve o kimlerin doğru yola ulaştırıldığını da iyi bilendir. Ceza verecekseniz en fazla size yapılanın misliyle, onun benzeriyle ceza verin. Sabrederseniz elbette bu durum sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan dolayı üzülme. Kurmakta oldukları tuzaklar yüzünden sıkıntı içinde olma. Şüphesiz ki Allah, takva yani duyarlılık sahibi olanlarla ve işini güzel yapanlarla beraberdir.